Merhaba Açık Radyo dinleyicileri. Kulak verdiğiniz için teşekkürler. Bugün önemli bir araştırma paylaşacağım sizlerle. Her sene yapılan bir araştırma bu. Amerika Birleşik Devletleri'nde Ulusal Restorancılar Birliği yeni mutfak trendlerini belirledi. Her sene yaklaşık 700 şefle yiyecek içeceklerde nelerin trend olduğunu veya olacağını bir araştırmayla saptıyorlar. Bu araştırma sayesinde mutfaklarda değişen yiyecek içecekler ortaya çıkıyor. Bir de tabii şeflerin hiç vazgeçemediklerini de saptamış oluyorlar. Mesela bunlardan bir tanesi kabuklu deniz mahsulleri. Kabuklu deniz mahsulleri şeflerin vazgeçemedikleri arasında yer alsa da sürdürülebilir deniz mahsullerine doğru bir yöneliş de var ama. Ulusal Restorancılar Birliği'nin bu araştırması şefler aracılığıyla tüketicilerin isteklerini, taleplerini, neleri bünyelerini alıp neleri almayacaklarını da gösteriyor. Trendlerin geneline şöyle bir baktığımızda çevre dostu bir perspektifi ve küresel lezzetler var. Sağlıklı öğeler, çocukların yemeklerinin çeşitlenmesi ve yeni tedarik seçenekleri de dikkat çekici. Araştırma Amerikalıların yalnızca beslenmek için değil, aynı zamanda gezegenin sürdürülmesine yardımcı olan yiyeceklere talep olduğunu da gösteriyor. Bitki bazlı ve vejeteryan yiyecekler artık sadece vejeteryanlar için değil. Aslında e, en trend şeyler nedir diye baktığımızda her 15 15'den 3'ü bitki bazlı sosis, bitki bazlı burger, sebze bazlı, sebzenin öne çıktığı mutfaklar e, ve bitki bazlı proteinler. E, kendi bahçelerinde yetiştirdikleri e, bitkileri kullanan restoranlar da dahil olmak üzere hiper yerel kaynak kullanımı da ilk 10 arasında. Biraz rakamlara da baktım. 2019'da şeflerin yüzde 77'si kenevirle içilen içecekleri birinci sıraya yerleştirmişler. Yüzde 76'sı ise kenevirle yapılan yiyecekleri ikinci sıraya yerleştirmiş. Onunla yapılan kurabiyeler yemekler var. Bu içerikleri yemeklerle karıştırmak deneysel bir lezzet de yaratıyor. E, bu kenevir özü veya yağı hindistan cevizi yağı vücut losyonu yüz serumu zeytinyağı reçel banyo temizliği e, soğuk demlenmiş kahve e, spor merhemi e, dudak kremi dahil olmak üzere e, yüksek kaliteli ürünlerin özü haline geldi. Ee, yine rakamlarla devam edelim ee, üçüncü sırada yüzde yetmişle sıfır atık mutfaklar var yiyeceklerin her yerini kullanıyorlar ee, bu bir etse mesela hayvanın burnu kulağı paçası her yeri kullanılıyor ee, sebzelerde kabuklar kullanılıyor ee, işte son kullanma tarihinden Birkaç gün önce atılan ürünler olabiliyor veya bozulmadan da atılan ürünler. E şefler bunları da değerlendiriyorlar. Bizde de mesela Gönül Paksol'in Sıfır Atık Mutfağı var. Onunla ilgili kitabı da var. Onu da hatırlatmış olayım buradan. 2019'da başka neler trend, neler tüketicileri bekliyor veya tüketiciler neleri istiyor? Kahvaltı son senelerde gözde trendlerden, dünyanın farklı yerlerinden lezzetleri bir araya getiren kahvaltılar, özellikle uzun kahvaltılar... Bunlar gözde, aynı zamanda bunlar restoranların yeni gelir kaynakları. Kahvaltının yanı sıra çocuk menüleri, onlar da daha bir çeşitleniyor ve global lezzetler de çocuk menülerine dahil oluyorlar. Tabii çocuk yemeklerinde sadece lezzet değil, sağlıklı olması da önemli. Bir diğer trend hiper lokal denilen restoranlar var bunlar kendi soslarını kendileri hazırlıyorlar biralarını yapıyorlar ve arka bahçelerinde yetiştirebildikleri kadar kendi sebze bitkilerini yetiştiriyorlar bunları yemeklerinde kullanıyorlar. Ee, tabii hani bu kadar sebzeden bahsediyoruz ama et olmazsa olmazlardan ee, etin farklı kesimleri ve pişirme biçimleri de şeflerin gündeminde omuz dedikleri yer şefler arasında yaygın mesela ee, bonfile şeklinde ama daha yağsız bir et ee, bonfile gibi madalyonlar halinde kesilebiliyor Izgara da yapılabiliyor kızartmada. Hayvanın farklı yerlerinden alınan etlerle yapılan e, biftek benzeri e, şeyler de var. E, mesela Avustralyalıların örümcek, Amerikalıların istiridiye ve İngilizlerin papazın gözü dedikleri bir biftek var. Hayvanın kalça kemiğine yakın bir yerden alınıyor. E, genelde de tuz ve tereyağıyla pişiriliyor. E, başka neler var? Vegas bifteği ve Merlo kesimi de trendler arasında. Ee, yine sebzeye dönecek olursak sebze bazlı mutfaklar sebzeyi öne çıkaran yemeklerde e, en önde giden trendler arasında sebzelerin tabi donmuş olanını değil de taze olanını ve mevsiminde olanını, mevsimlik olanını e, kullanmayı tercih ediyorlar. O yüzden menülerde mevsimine göre veya taze bulunan e, sebzeye göre e, değişebiliyor. E, bir menü başladığı gibi devam etmiyor. Tüketiciler de buna alışık olduğu için çok da dert etmiyorlar. E, şeflerin e, hızlıca hazırladıkları pratik yemeklerde trendler arasında, e, ilk ona giren trendler arasında craft yerel içecekler de var. E, bu trendler bir de kategorilere göre bakılıyor. Mesela çocuk yemekleri e, bu bölüme mercekle bakarsak çocuk yemeklerinde gurme lezzetler var. Dünyanın dört bir yerinden malzemeler ve baharatlar çocuk yemeklerine de giriyor. Çocuklar için mini burgerler olmazsa olmaz. Burgerlerin yanı sıra çocukların sevebilecekleri atıştırmalık sebzeler de var. Arkadaşlarıma ve anne babalara söylediğimde biraz şaşırıyorlar ama çocuklar karnabahar ve brokoliyi seviyor çocukların gözünde bunlar minik birer ağaçlar bunları kemirmekten zevk alıyorlar. O 40 sesi hoşlarına gidiyor. Havuç ve salatalık da kemirgenlik için iyi. O yüzden haşlanmış sebzeden çok çiğ sebzeleri de seviyorlar, yiyorlar. Nasıl ekmek veya kraker kemirmek hoşlarına gidiyorsa çiğ sebzeleri kemirmek de hoşlarına gidiyor. Benim söylediğim genelleme tabi Mizaç önemli. Her çocuk her şeyi sevecek diye bir şey yok. Bu bahsettiğim çocuk kategorisiydi. Bir de tatlı kategorisi var. Atıştırmalık ve tatlı kategorisi. Bu kategoride tay usulü dondurma önde gidiyor. Rulo şeklinde yapıyorlar. Bu kategoride donatlar da önemli. Listede donatlar var ama bildiğimiz böyle kremalarıyla, bildiğimiz lezzetleriyle yer almaktan ziyade... Ee, biraz farklı. Mesela likörlü, Earl Grey'li donatlar var. Çok da güzel görünüyorlar. insanın kanına giriyorlar açıkçası. Ee, bu sene diğer senelerden farklı olarak, diğer senelerde çok da rastlamadığım Ingera cipsleri de şeflerin mutfağına girmiş. Ee, bu cipslerin ev tarifleri de var. Ee, Ingera, e, Etiyopya Eritiye ek, ekmeği, ee, lavaş gibi lavaşın üstüne yağla karıştırıp berbere sürüyorlar sonra da fırına veriyorlar berbere bir baharat karışımı biber sarımsak zencefil fesleğen çörek otu ve çemen otu gibi baharatları içeren bir karışım daha fazla baharat var ama Türkçesi yok Yaklaşık 60 dakika fırında pişiyor. Fırından çıkınca soğumaya bırakıyorlar. Bazıları avokado gibi şeyler de ekliyor bu cipsi. Atıştırmalık ve tatlı kategorisinde şefler mutfaklarında ev yapımı dondurmayı da bulunduruyorlar ve servis ediyorlar. Şimdi bir müzik arası verelim. George Harrison'ın Savoy Truffle parçası parçayı They Might Be Giants'tan dinleyeceğiz bu parçayı George Harrison, Eric Clapton'ın İngiltere'deki gerçek bir şekerci dükkanı olan Macintosh'un Good News çikolata tutkusundan esinlenerek yazmış. Dinleyelim sonra devam edelim. Yes, you know it's good news But you'll have to have them all pulled out After the Savoy boy trial. Cool cherry cream A nice apple tart all the time we're apart. Coconut fudge really blows. Turn those blues. But you'll have to have them all pulled out after the Savoy Truffle. Sweat is gonna fill you What is sweet now, turns so sour, we all know oh, blah-dee-blah-da, but can you show me where you are? Cream Tangerine and Montalemar. E, tekrar merhaba Açık Radyo dinleyicileri. E, bir George Harrison parçası Savoy Truffle'ı e, They Might Be Giants'tan dinledik. E, müzik arasından önce mutfak trendlerinden bahsediyordum. Her sene Amerikan Restorancılar Birliği'nin 700 Şef'le yaptığı bir araştırma var. O yayınlanmıştı. Daha önce bahsetme fırsatı bulamamıştım. Şeflerin mutfaklarında daha çok hangi malzemeleri kullandıklarını veya kullanacaklarını, hangi konseptlere yöneldiklerini, tüketicilerin neleri benimsediklerini araştırıyorlar. Ee, araştırmada böyle küçük tatlı bir nota rast geldim. Ee, Los Angeles Four Seasons Otel'den Byron Thomas demiş ki, şakşuka çok gözde. İnsanlar şakşukayı artık kahvaltı menülerinde görmek istiyorlar. Hadi buyurun bakalım. Ee, önce şaşırdım şakşuka mı diye ama sonra hatırladım e, şakşuka yumurtalı da yapılabiliyor ve kahvaltılarda yeniyor. Ee, muhtemelen de e, Buradaki şakşuka, Arap ülkelerindeki menemen olabilir. Los Angeles'ta da şakşuka denince menemen kastediliyor, olabilir. Bu küçük nottan sonra mutfaklardaki trendlere devam edeyim. 700 şefle yapılan araştırma sonucunda, şimdi mutfaklarda yerel üretim veya restoranın kendi ürettiği malzemelerle yaptığı yemekler de var. Buna yamuk yumuk sebzeler de dahil. Hatta bunlara çirkin meyve diyorlar. Endüstriyel ve mum gibi bir şekilleri yok ama neyse oy gibi tadıyorlar. Turpsa turp, havuçsa havuç, domatesse domates gibi. Şefler de şekilden çok lezzete önem verebiliyorlar. Diğer bir karşılaşılan trend, pal pal, mango, goji berry ve guava gibi egzotik süper meyveler var. Bunlar da mutfaklarda menülerde kullanılıyor. Sokak yemeklerinden esinlenen yemekler var. Şefler bunları da mutfaklarına uyarlıyorlar. Ee, mesela Türkiye'de de işte kokoreç, köfte, ekmek, balık ekmek gibi yemekleri uyarlayan e, restoranlar, şefler var. Trendlerde baharatlar da önemli. Afrika baharatları bir de uzak doğu baharatları kullanılıyor. Biraz önce ilk yarıda bahsettiğim Etiyopya berbere kullanılıyor mesela. Berbere, biber, sarımsak, zencefil, fesleğen, çörek otu ve çemen otu gibi baharatları içeren bir karışım. Amerika'dan konuşuyoruz ama Peru, Filipin, Batı Afrika ve Etiyopya Eritre esintisi çok mutfaklarda. Bir başka trend tam buğday unundan pizza ve makarnalar var. Dünyadaki en ufak tahıl tanesi olarak bilinen tef da tüketicilerin aradığı ve restoranlara giren ürünler arasında Tev kahverengi fındık tadında, kırmızı yüksek demir içeren ve beyaz kestane tadında olmak üzere 3 çeşit. Etiyopya'da senede bir defa ekiliyor. Etiyopya'nın dağlık yerlerinde yetişse de Avustralya, Mısır, Kanada, Uganda gibi birçok ülkede de tev doğumu üretimi yapılıyor artık. Bunların çayı da var. Bol bol karşımıza çıkacak demektir. Ee, kara kılçık buğdayı, atalık buğday, bunlarla yapılan yemekler ve granola da şeflerin e, menülerinde var. Ee, karnabahar ve kabaktan yapılma spagettiler de var. Ee, sürdürülebilir deniz e, mahsulleri de şeflerin listesinde. Ee, sebze bazlı burger, e, sosis gibi şeylerin yanı sıra geleneksel kasap ürünleri de yok değil. Ondan birinci yarı da bahsetmiştim. Ee, i̇çeceklere gelince gazoz, gazoz diye yazıyorlar yine İngilizce'de. Ee, Amerika Birleşik Devletleri'ne İsrail tanıtmış. Ee, bizde de gazoz Nide Beyoğlu epey bir yaygınlaşmıştı bir aralar e, 3-5 sene önce. Ee, üretim ve dağıtımları artmıştı. Ee, i̇çeceklerde programın başında söylediğim kenevir bazlı içecekler şeflerin e, %77'si tarafından kullanılıyor e, ve daha fazla da tercih edilecek gibi görünüyor. E, i̇çeceklerde başka neler var? Nitrojen, e, soğuk demlenen kahveler, kraft kahveler de mutfaklarda her geçen gün kahve tüketimi de artıyor. E, Brezilya... Kahve üreticisiyken en fazla kahve tüketen yerlerden biri olmaya başladı. Tabi her zamanki gibi kahve tüketiminde Amerika Birleşik Devletleri önde geliyor. İkinci sırada Brezilya var. Onu Almanya, Fransa ve İtalya izliyor. Kahvedeki asıl büyüme Kore ve Japonya'dan geliyor veya uzak doğu ülkelerinden. Burada da kahve tüketimleri arttı. Kahve başlı başına bir konu, onu başka bir programda rakamlarla ele alırız. Alkollü içeceklerde en fazla servis edilen içecekler, yıllandırılmış içkiler, botanik içerikli taze bitkilerden, malzemelerden yapılan kokteyller, biralar var, bir de rose cider var, elma şarabı. Şimdi bunlar yiyecek içecek trendleriydi. 700 şefle yapılan e, araştırma sonucunda belirlenen. E, bir de tabi e, restoran konseptleri de bu araştırmanın konusu. E, şeflere sorulduğunda restoran konseptlerinde pop-up restoranları söylemişler. Bunlar belli bir zaman için belli mekanlarda yer alan restoranlar. Bu tip restoranlar mekan kiraları çok yüksek olduğu için şehrin her yerinde veya istedikleri yerinde mekan açamayan yerler için önemliler. O yüzden bazen popüler yerlerde veya normalde olmayacakları yerlerde kısa süreliğine hizmet verebiliyorlar. Veya şöyle de oluyor. Belli etkinlikler yapılıyor. Bu etkinlikler çerçevesinde de belirlenen yerlerde kısa süreliğine o restoranları görebiliyoruz. Etkinlik sonrası kendi standart sabit yerlerine dönüyorlar. Bazen de restoranların star şefleri oluyor. Onlar geçici yerlerde belli etkinlikler çerçevesinde yer alıyorlar. Restoran konseptlerinde ne var? Tabii ki de sebzenin menülerinin ön planda oldu. Restoranlar var, menülerde ön planda olan sebzeler var. E, Sıfıratı ön plana çıkaran mutfaklar var. Sebzenin kabuğuna kadar kullanıyorlar. E, bir de temiz menü diyorlar, clean menü. E, mümkün olduğunca doğal ve taze malzemelerle yemek yapan yerler e, buralar. Bu konsepte önde giden konseptler arasında. Ee, restoranların müşterileri de güzel sağlıklı yerel yemek isterken bir yandan da çevreyi koruyan sıfır atık mutfakları takdir ediyorlar ve tercih ediyorlar ee, mutfaktaki e, yiyecek içecek trendleri böyle bu araştırmanın değinmediği bir şey daha var ondan da bahsedeyim ee, her yıl yapılan 61 milyon restoran siparişinin e, 2,8 milyonu yani yüzde 5'i online olarak gerçekleşiyor. Bu 2,8 milyon yani yüzde 5 küçük bir oran gibi görünebilir ama bu oran giderek artıyor. Restoranda satın alınan akşam yemeğinin yüzde 50'si aslında evde tüketilme üzerine sipariş veriliyor. Ve 2025 yılında bu dijital satışların %30'a çıkması bekleniyor. Yani biz seni hani bu kıyafetlerde veya hardline dediğimiz işte dayanıklı tüketimde online satışların artışını görüyorduk. Ama restoranda da bu artış ciddi bir hızla gerçekleşiyor. Ee, restoranlar normal menülerinin yanı sıra e, ev için de menüye eklemeler yapıyorlar. E, evde pişirilecek, tamamlanabilecek yiyecekler de restoran menülerine giriyorlar. E, bu e, trende Fijital de deniyor. Yani fizikselle dijitalin karışımı bir şey. Bu trend restoranlar için de geçerli. Her geçen gün daha fazla insan restoranlardan eve yemek söylüyor. Bu sadece hızlı tüketim restoranlar için geçerli değil, diğer restoranlar için de geçerli. Bunun için aplikasyonlar da var. Bu gerek restoranların kendi bünyelerinde yaptıkları aplikasyonlar gerekse birliklerin yaptıkları aplikasyonlar evet bu programda yiyecek içecek trendlerinden bahsettim arkadaşlar Amerika Birleşik Devletleri'nde Restorancılar Birliği'nin, Uluslararası Restorancılar Birliği'nin her sene 700 şefle yaptığı bir araştırma var. Bu araştırma sonucunda yiyecek içecek trendleri ortaya çıkıyor. İşte neleri mutfaklarına daha fazla alacaklar veya neleri tüketiciler daha fazla istiyor. Bunları görüyoruz. Bu... Amerika'daki bu trendler niye önemli çünkü çok hızlıca dünyaya da yayılıyorlar yani bize de çok yakında eli kulağında gelecek demektir hemen bir adaptasyon başlıyor o yüzden her sene bu trendlere yer vermeyi önemsiyorum. Programın sonuna geldik. Kulak verdiğiniz için ve Açık Radyo'yu dinlediğiniz için teşekkürler. Kumanda ve editteki Açık Radyo prodüksiyon ekibine de teşekkür ederim. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Biyofilya Doğayla, diğer canlılarla